Gezegenin geleceği. Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi. Merhaba. İlk kez anne sütünde mikroplastik bulundu. Araştırmacılar bu durumun bebeklerin sağlığına olası etkileriyle ilgili endişeli. Araştırma İtalya'nın başkenti Roma'da yeni doğum yapmış sağlıklı. 34 anneden alınan süt örnekleri üzerine yapıldı. Süt örneklerinin %75'inde mikroplastik tespit edildi. Bebekler kimyasal içeriğe karşı daha hassas olsa da emzirmek onları beslemek için hala en iyi seçenek. Bu nedenle bilim insanları acilen daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söyledi. Daha önce yapılan araştırmalar mikroplastiklerin insan hücrelerinde, laboratuvar hayvanlarında ve vahşi deniz canlılarında nasıl kötü etkiler yarattığını göstermişti. İtalya'daki araştırmayı yürüten bilim insanları annelerin plastik paketlerdeki hijyen ürünü kullandıklarını, plastik paketlerdeki yiyecek ve içeceklerle deniz ürünü tükettiklerini kaydetti. Ancak bunun mikroplastikler arasında doğrudan bir bağ bulunamadı. Bu nedenle insanların çevreye yayılmış olan mikroplastiklere kaçınılmaz olarak maruz kaldığı düşünülüyor. Guardian gazetesine konuşan Marşe Politeknik Üniversitesi'nden Doktor Valentina Notar Stefano anne sütünde mikroplastik bulunmasının çok daha hassas olan bebeklerle ilgili endişeleri arttırdığını söyledi. Ancak anne sütünün avantajlarının ...mikroplastiklerin dezavantajlarından çok daha büyük olduğunu da ekledi. Notar Stefano bu tarz araştırmaların anne sütü kullanımını azaltmaması gerektiğini vurguladı. Doktor Notar Stefano bu kirliliği azaltmak için kamu farkındalığı yaratılması gerektiğini belirtti. Tabii ki hükümetlerin de bu konuda çok ciddi önlem alarak tek kullanımlık plastikleri artık yasaklamaları gerekiyor. Türkiye'nin yeni iklim hedefi üzerinde farkındalık yaratmayı amaçlayan iklimpiyat oyunları mobil olarak olimpik sporcuların da desteğiyle başlatıldı. Ücretsiz olarak indirilebilen iklimpiyat oyunlarını oynayanlar kayakla atlama, okçuluk, uzun atlama, cirit ve kürek sporlarının becerilerini deneyerek Türkiye'nin sela gazı emisyonlarını azaltması için güçlü bir iklim hedefine ulaşmaya Birlikte çalışıyorlar. Avrupa İklim Eylem Ağı Türkiye İklim ve Enerji Politikaları Direktörü Özlem Katı Söz. İklim krizi giderek daha vahim bir hal alıyor ve bu krizi durdurmak için birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Her birimiz bunun ne anlama geldiğinin ve ortak bir çabayla bu konuda neler yapabileceğimizin farkında olmalıyız. Bu nedenle iklim krizinin etkilerini Türkiye'de derinden yaşamamıza rağmen Hala çoğumuz tarafından net olarak anlaşılamayan iklim jargonunu açıklayabilmek için bu oyunu geliştirdik, diyor. İnsanların karmaşık görünen ama son derece önemli bir konu olan iklim değişikliği hakkında farkındalıklarını arttıracak ve Türkiye'nin güçlü iklim hedefini destekleyecek bir oyun yaratmak istedikleri şeklinde konuştu Özlem Katısöz. İklim Haber'den Şenol Bali'nin haberine göre dünyadaki buzulların son 10.000 yılda erimeye başladığını ancak 20. yüzyıldan sonra erime hızının arttığı biliniyor. 25 Eylül 2020'de alınan kararla Milli Park ilan edilen Cilo dağlarındaki buzullar da erimelerini sürdürüyor. Erimenin en büyük nedeni olan küresel iklim değişikliğini gösteren uzmanlar bu şekilde devam etmesi durumunda önümüzdeki 50-60 yıl içerisinde buzulların tamamen yok olacağını belirtiyor. Dünya üzerinde kara alanının yaklaşık %10'unun buzullarla kaplı olduğunu hatırlayalım. Ciro Dağları'ndaki buzların, buzulların erimesi ise büyük bir felaket. Cumhuriyetten Yusuf Körükmez'in haberine göre çevre sorunlarıyla gündemden düşmeyen İzmir'in Ali Ayçi'sinde yapılmak istenen Batı Ege ve Güney Marmara endüstriyel atık yani cüruf. Bertaraf Tesisi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ÇED olumlu karar vermiş. Karara tepki gösteren yöre halkı, sivil toplum örgütleri ve muhtarlar Ali Ağa'nın daha fazla kirletilmemesi için tesisinin yapılmasından vazgeçilmesini istediler. Kararı yargıya taşıyacaklarını söyleyen Ali Ağa Çevre Platformu Sözcüsü Zeki Küçük Akyüz. Burası köylülerin suyu için önemli, hayvanlar için önemli bir yer. Yeraltı su kaynakları buradan geçiyor. Cürüfla bu kaynaklar zehirlenecek. Aliya sadece atık ve gemi sökümüyle değil dört bir yandan saldırı altında. Burada insan yaşadığını bilmelerini istiyoruz. İnsan sağlığını düşünmeyinler. Eylemlerimiz, mücadelemiz devam edecek diye konuşmuş zeki küçük Akyüz. Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği. Yani kırsal çevre. 2021 yılında başladığı Ankara'nın anıtsal ağaçlarının tanıtılması ve korunması projesinin arazi ve masa başı çalışmalarına devam ediyor. Farklı mesleklerden 30'dan fazla dernek görünülüsü de katkı sağlıyor. Geniş coğrafyasında değişen topografya ve iklimiyle farklı bölgelerinde bozkırların ve ormanların öne çıktığı ya da iç içe geçtiği Ankara ile başta karaçam, meşe türleri ve ardıçlar olmak üzere birçok farklı ağaç türünün Anıtsal bireylerini barındırıyor. İlk aşamada destekleyici kurumlarında katkılarıyla Ankara'nın tüm ilçeleri ve köylerinde anıtsal olabilecek ağaçlarının belirlenmesinin ardından her bir ağaç proje ekibince yerinde inceleniyor. Bir taraftan ağacın boyutsal ve yaşam ölçümleri gerçekleştirilirken yöre halkıyla yapılan görüşmelerle ağacın tarihsel bilgileri, yöre kültüründeki önemi, mistik hikaye ve efsaneleri derleniyor.